58 numaralı konu Halit bin Velid'in Hirelileri savaştan önce davet etmesi. Evet, Halit bin Velid Hire'ye vardığında oranın ileri gelenleri Vali Kabisa bin Yas bin Hayye et Tay ile birlikte onu karşılamaya çıktılar. Kabisa Numan bin el-Münzir'in ölümü üzerine Kisra tarafından Hire'ye vali olarak atanmıştı. Halit bin Velid onlara şöyle dedi: "Sizi Allah'a ve İslam'a davet ediyorum. Eğer bu davete icabet ederseniz Müslümanlardan olursunuz. O zaman Müslümanlar için geçer Geçerli olan şeyler sizin için de geçerli olacaktır, buna yanaşmazsanız haraç vereceksiniz, haraç da vermeyecek olursanız, ben bir orduyla geldim ki onlar sizin hayatı olan bağlılığınızdan çok daha fazla ölüme isteklidirler, Allah aramızda hüküm verinceye kadar sizinle cihat ederiz, bunun üzerine kabisa seninle savaşmak istemiyoruz, biz dinimizi terk etmeyeceğiz, fakat sana haraç vereceğiz, dedi, böylece 90 bin dirhem haraçla barış yapıldı.